Açık dergiden hepinize merhaba sevgili merhaba. dinleyiciler. Teknolojinin karanlık yüzüyle bu çarşambada sizlerle birlikteyiz. Murat geçen hafta içinde böyle benim kulağıma biraz dedikodu mahiyetinde ama bu bankaların biraz e, sorunları olduğuna dair e, haberler geldi. Ya senle... Bu arada çok arttı değil mi? <gülüyor> çok duymaya başladık. Bu seninle daha önce bayağı bir önce işlediğimiz bir konuydu ama madem gündeme geldi tekrar dinleyenlerimizi uyaralım. Bence bu phishing saldırı. Fishing, yılbaşı gibi konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Çünkü yılbaşı döneminde çok vardı onlar. Konu da şeydi. Hatırlıyor musun? Bu hani TL'den YTL'ye geçiyorduk. O arada işte bir e-mail geliyordu. Elektronik posta geliyordu. İşte bankadan yollanıyormuş gibi. Diyorduk işte YTL'ye geçmek için bir şey yapmanız yani bir para ödemeniz gerekmiyor. Lütfen buraya tıklayın bankaya girin. Biz otomatik olarak işte TL'den YTL hesaplarınızı çevireceğiz gibi bir, Öyle e, bir elektronik şey posta vardı doğru. aslında orada tıklayıp girdiğimiz banka şubesi banka şubesi görünümündeki e, kuzu postuna bürünmüş kurt yok kurt postuna bürünmüş kuzu <gülüyor> neyse onlardan bir tanesi oluyor e, idi e, ve şeydi amaç işte hani bizim kullanıcı ve parolamızı aslında biz e, farkında olmadan kendi elimizde saldırganın eline veriyorduk şimdi e, bu tür saldırıların e, fishing Demek o yani phishing dendiğini biliyoruz. Hmm. Şimdi istersen öncelikle bir phishing ne demek? Bizi bu konuda ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz için söyleyelim. Tamam kelime söyleyeyim. anlamından başlayalım aslında. Sen phishing İngilizce balık tutmak demek biliyorsun. Hı hı. Ama e, bizim burada konuştuğumuz phishing e, İngilizce'de f, f harfiyle başlayan normalde F harfiyle değil PH harfleriyle başlıyor. E, da e, yine İngilizce'den Password Harvesting Fishing Hı -hı. demek. Yani e, parola biçmek için yapılan bir ekin gibi düşünebilirsin. Buradaki mantık şu, e, saldırganlar... E, Binlerce, milyonlarca kişiye e, parola çalma hedefinde olan bir takım e, aldatıcı elektronik postalar gönderiyorlar. Bizim gibi dinleyicilerimiz gibi bilgilendirdiğimiz kişiler bu aman bu benim parolamı çalmak istiyor deyip zaten hiç ona şey yapmıyor. Yüz vermiyor bu saldırıya ve o elektronik postayı direkt spam olarak kabul edip siliyor. Hı hı. Ama bunu bilmeyen... O yüzden de uyarmak istiyoruz sürekli programlarımızda. E, kişiler ne yazık ki şöyle yapıyorlar. Gidiyorlar e, bu elektronik postayı açıyorlar. Onun söylediği yerdeki e, linke ya da sekmeye tıklıyorlar. Ve e, parolalarını kendi elleriyle saldırgana teslim ediyorlar. Güzelce veriyorlar. Güzelce veriyorlar. Ve tabii teslim ettikleri web sitesinin görüntüsü kendi bankalarıyla birebir aynı. O yüzden de şey yapıyorlar Fark etmiyorlar yanlış bir şey yaptıklarını. Ya Burada aslında bankaların... E Müşterilerini uyarmak dışında bu tür saldırı e, yöntemleri var. Aman dikkatli olun demek dışında yapabileceği teknik olarak bir önlem yok. Yok çünkü orası bankanın yolladığı elektronik posta değil. E, bankanın web sitesi değil. Ondan sonra bankaya ait herhangi bir şey yok. Yapılan şey bankanın görüntüsünü çalıp şey yapmak. Bunu istersen gerçek hayata uygulayalım. E, bu şey olsun işte diyelim adamın biri, saldırganın biri, bir saldırganın bir hırsızın bir tanesi. E boş bir dükkan kiralıyor cadde üstünde. Onu banka şubelerinden bilinen banka şubelerinden biriymiş gibi döşüyor içini. Tepesine işte X bank diye yazıyor kocaman. Onun gibi bir şey. Onun gibi. Sonra içeri giriyorsun ben para yatıracağım diyorsun. Para niye yatırıyorsun? Evet. Peki e, şöyle bir şey şu en son bu hafta benim de duyduğum e, nedir ne, ne geliyor şu Şimdi, aralar? E, yine aynı mantıkla nasıl e, yeni yılda TL'den YTL'ye geçiş vardı bu hafta üç tane birden olmuş bir banka için sadece e, o da şöyle bir e, saldırı türü yine bir elektronik posta geliyor herkese diyor ki işte e, size bambaşka tanımadığımız birisi diyelim e, işte bana işte Ayşe diye birinden. 300 YTL para yollanmıştır. Banka hesabınıza 300 YTL e yollanmıştır. E, lütfen buraya tıklayıp banka ulaşıp hani aldığınızı teyit eder misiniz gibi bir hmm. elektronik posta. Şimdi elektronik e, bankacılık kullanan insanlara soralım. Hiç bugüne kadar size havale geldiği zaman lütfen bunu onaylar mısınız? Elektronik posta aldığınız oldu mu? Sen aldın mı hiç? Yok. E, bana da yollamıyorlar. Normalde özellikle ben bana bir para geldiği zaman haberdar et dediğim zamanlar dışında... Normalde böyle bir şey olmaz ama tanımadığınız birinden durup dururken 300 YTL, 3000 YTL gibi büyük yani hani havadan bir para geldiği zaman bir takım insanlar buna kanıyorlar. Aa diyorlar ben hiç beklemiyordum ne kadar güzel birisi bana 300 YTL'ye yollamıyor. Ya olarak çünkü zaten yapar yani bankadan. Hata olmuş değil, ben kadar... bunu tanımıyorum diye de Evet yaparsın. yani bankandan çünkü sana böyle bir bilgi geliyor. Bilgi geliyor soruyorum. muş gibi ama aslında bunu gönderen banka değil tabii. Sen, sen tıklıyorsa yine banka görünümünde web sitesinin şeyi geliyor karşına. E, ...görüntüsü geliyor. Oraya kullanıcıda parolanı yazıyorsun. Ondan sonra işte para geldi gelmedi bir şeyler de, olup duruyor. Sen yazdığın anda karşı tarafın teknik olarak soruyorum... Hmm. E, ...kullanıcı parolanı görmesi bir sorun değil mi? Hemen görebiliyor mu? E tabii çünkü sonuç olarak... yani ...ben şuna benziyor. Sen bir web sitesine kayıt olurken ne yapıyorsun? Kullanıcı adını veriyorsun, e-mailini veriyorsun... ...bir e tabii diyelim adını soyadını veriyorsun. Gönder tuşuna basıyorsun. Bu otomatik olarak karşı taraftaki sunucuya gitmiyor mu? Tabii. Aynı mantık burada da geçerli ama burada gönderdiğin şey bankadakinin aynısı ve şey e, ne dönüyor bankada kullandığın kullanıcı adın bankada kullandığın parola şifre ne diyorsan işte ona onları göndermiş oluyorsun. Oysa karşı tarafın eline bunu ve hemen vermiş oluyorsun. Ama burada unutmamak gereken bir şey var saldırganlar bu kullandıkları pardon edindikleri aldıkları. E, safları kandı, saf insanları kaldırıp, e, kandırıp aldıkları parolaları hemen kullanmıyorlar. Ya onu soracaktım. Sonra ne yapıyor saldırgan? Saldırganlar e, benim fark edebildiğim takip edebildiğim kadarıyla çok daha zeki bir şey yapıyorlar. Şimdi e, sıradan bir insanın banka hesabını düşünelim. O banka hesabına genellikle ay başlarında maaş yatar. İşte oradan kredi kartı düşer. Zaman zaman işte kira gelir kira gider o olur bu olur bir takım hareketler vardır değil mi? Saldırganların anladığım kadarıyla yaptıkları ilk şey hemen oradaki var olan üç kuruş beş kuruş parayı çalmak değil. Onun yerine hesaba sürekli giriyorlar. Gün aşırı her işte gün iki günde bir giriyorlar. Ya, takip ediyorlar. Takip hesabı. ediyorlar. Bu hesap en çok kaç paraya çıkıyor. Arada sırada bu hesaptan ne kadar para düşüyor azalıyor. Bu hesap ne oluyor şu ne oluyor gibi takip ediyorlar ve aşağı yukarı şunu alıyorlar diyorlar ki bu adam aşağı yukarı normal bir memur ay başında maaşını alır ayın beşinde kredi kartını öder ve böyle devam eder. Ha. O zaman onlar bir sonraki ayda ay başında sen tam maaşını alıp da henüz kredi kartını ve kiranı yatırmadan yani hesabın içindeki paranın en üstü olduğu zamanlarda bunu çalıyorlar ve tabii bunu hemen belki birinci ayda fark etmeyebiliyorlar ya da birinci ay bekliyorlar ikinci ay bekliyorlar sonra uygun bir zamanda çalıyorlar. Evet, bir de yani hani kendi takiplerini de e, zorlamak adına da böyle bir şey. Yani adamın, normal müşterinin, hesap sahibinin hareket e, şekliyle davranıyorlar ki kendilerini çok göstermesinler ilk kesinlikle, etapta. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, e, sonra yani bu şu anda Türkiye'de peki bunu duydun mu? Yani bu tür hırsızlıkların olduğu hesap sahipleriyle hiç karşılaştığın evet, oldu evet, mu? Evet, evet, evet Ne yazık ki evet. Bunların hepsi de benim... E, çok eski ilkokuldan arkadaşlarım da var bir tanesi aradı uzun uzun konuştuk konuyu ne yapabilirim dedi. Bu işte benim şeyim yok dedi. Hani kendi suçu var yok işte bankaya acaba mahkemeye versem para alabilir miyim diye bunları bayağı konuştuk. Peki bir, bir fikir var mı sonuç olarak yani bankadan tabii bunu almak gibi bir şey söz konusu olmayabilir. Çünkü siz kendi elinizde bir anlamda ne yakalanmış öyle, oluyorsunuz. Evet. Peki e, bence şöyle bir şey var. Yani bu internet hizmetleriyle ilgili yeni bir hizmet veriyorsa banka bunu gerçekten müşterilerine e, basın yoluyla demek ki ve de internet aracılığıyla çok şey değil internet aracılığıyla belki sağlam değil buna, buna göre. Duyurması gerekiyor demek ki. Yani böyle bir önlem. Yani atıyorum burada ne dedik biz hesabı hesabınıza para yaptı diye bugüne kadar hiç gelmemişken birden geliyorsa ama bankanın böyle bir şey duyurmadıysa sana yemeyeceksin anlamında söylüyorum. Doğru. Daha bu sabah bir başka arkadaşım aradı. Bu hani internet üzerinde anında mesajlaşma hizmetleri var ya onlardan bir tanesini kullanan MSN Messenger diye bir hizmeti kullanan bir arkadaşım. Oradaki bir, yani onun üzerinden bir arkadaşı yazmaya başlıyor. Diyor ki ya cep telefonumu denize düşürdüm. E, cüzdanım müzdanım gitti ne olur bana para yolla cepten cebe. Ondan sonra bir başka burada bir arkadaşım cep telefonlar var. Sana num şu numarayı veriyorum diye. O arkadaşım da cep telefonundan e, para yolluyor. Ve para gidiyor. Aslında MSN Messenger'da konuşan o değil bir başkası. Aa. Çünkü e, aslında ee, arkadaş... bu benim arkadaşım değil de kişinin kim olduğu... Yani o esas o hani cep telefonunu denize düşürüyormuş gibi yapanın parolasını çalmış o MSN Messenger'ı onun kimliğiyle bağlanmış. Aslında bir anlamda kimlik hırsızlığı yapmış. Evet. Ve o kimlik hırsızlığından arkadaşını o insanın arkadaşlarını dolandırmış. Şimdi aslında galiba bu konuyu biraz daha derinlemesine konuşabilirdik ama... Evet, vaktimiz e, daraldı değil, bitti. <gülüyor> <zaman> i̇yi akşamlar. <gülüyor> Onun için haftaya e, tekrar birlikte olmak dileğiyle teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esatoğlu ve ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Loster. Fishingsiz günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.